Kurban sohbetimiz, kurbanlarımızda hata etmeyelim inşallah. Bu tür fıkhi meselelerden kendimiz toplamaktan daha ziyade ilim ehlinin, alimlerin toplamış oldukları e, delillerden ve görüşlerden faydalanarak nakletmeye inşallah e, gayret edeceğiz. Şöyle 10 tane başlıkla muhtasar olarak başlıklarını zikredeceğim, cevap vereceğim kurbanın tanımı kurban teşri günleri kurban bayramının Allahu Teala'ya yaklaşmak için kastedilerek kesilen boğazlanan bir hayvan. Meşruluğu Haç süresi 26'dan 37'ye kadar 33'ten 37'ye kadar bu konuda değerli kardeşlerim bu ayetleri ezberleyin. Kurbanın meşruluğu Haç süresi 33'ten 37'ye kadar ve Kevser suresi ikinci ayette. Öylese Rabbin için namaz kıl kurban kes. İşte kurbanlık deve sığ Allah'ın size nişanelerindendir. Hac suresi e, 33'ten 37'ye kadar. Fazileti e, Tirmizi'nin Ayşe validemizden rivayet ettiği hadiste Adem oğlunun Kurban günü kadar diyor, yıl içerisinde hiçbir hayırlı bir amel işleyemez diyor. Hükmü e, Sahih-i Buhar ve Müslim'de gelen bir hadiste farz ve vacip olarak anlaşılmamakla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban keserdi. Durumu iyi olduğu halde kesmeyenler de kınanırdı. Yine kurban kesme durumu olup da kesmeyenlerin mescitlere yaklaşması hakir görülürdü. Buna rağmen Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh durumları iyi olduğu halde bir sene kurban kesmiyorlar. Bu ümmet farz olarak anlamasınlar diye. Üç mezhep imamında da farz değil. Hanifi mezhebinin, mutafirin alimlerinin, şey, selef alimlerinin bir kısmında da Farz değil. Yani illa Kur'an'da var diye farz olarak anlaşılmamalı. Ama kuvvetli bir şey sünneti gayrimüekkede. Kuvvetli bir sünnet. Kurban ne zaman kesilir? Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'a itaat maksadıyla, Allah'u Azza ve Celle'nin emrine itaat maksadı ve günahlardan arınma. Hikmeti, Allah kurbanı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam onlar bayram günleri ancak yeme içme Allah'ı anma günleri gibi İbrahim'in anası böyle yaptı diyor. İbrahim Aleyhisselam zamanında da ve diğer peygamberlerde de kurban hükmü böyleydi. Nelerden kurban olur değerli kardeşlerim? Kurban ancak deve, sığır ve e, koyun cinsinden koyunun dişisi erkeği, devenin dişisi erkeği e, ve sığırın dişisi erkeği fark etmiyor Hac suresi 34 bu ayet. Değerli kardeşlerim kurbanın en makbulü e, cüza olan yani 6 aylıkla 1 yaşında olan koyun ve keçiden 6 aylıkla 1 yaşında olan en makbulü. Ukba radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cüza elde etti ve onu kurban etti. E, burada de bu cüzanın ve Müslim'de cüzanın 6 aylıkla 1 yaşında olan koyun ve keçi olduğunu söylüyor. İliş edilmiş hayvandan kurban olur mu? Yani toplum olarak anlayacağımız dilde burulmuş. Köylüler bunu iyi bilir. Erkek hayvanlardan burulmamış hayvanın eti kokar ve süreye gittiğinden dolayı da zayıf kalır. Bunu, bunu bazen burallar yani hadmederler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir kurban günü iğdiş edilmiş yani burulmuş iki koç aldı ve bunları kurban etti. Buhari Müslim hadisi iğdiş edilmiş, burulmuş hayvandan da demek ki kurban olurmuş. Kurban edilmesi caiz olmayan hayvanlar. Belirgin şekilde hasta olan, belirgin şekilde bir gözü kör olan, belirgin şekilde topal olan, belirgin şekilde iliği boş olan ve kesim yerine gitmekte zorlanan hayvanlar kurban olmaz. İki boynuzu veya boynuzunun birisi dibden kırılmış hayvanların kurban olmaz. Tirmizi hadisi bu hadiste. Kulağının çoğu kesilmiş veya boynuzu tamamen veya yarısı kırılmış hayvanlardan kurban olmaz. Evet değerli kardeşlerim. Kurbanın kesme vakti. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki Bayram namazını kılmazdan önce her kim kurbanını keserse o onun ve ailesi için et olmuştur. Sahi Buhari naklediyor. Bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesilmesi gerekir. Bunun içerisinden hafta içinde şöyle bir soru geldi. Adam bir şekilde kılamamızsa kurban kesemez mi bu sefer? Burada illa ferdin kılması değil bayram namazı kılma vaktinin geçmiş olması ve diğer insanların kılmış olması zorunluluğu vardır kurbanın kesme vakti ise e, zilhiccenin 10. günü yani bayramın 1. günüyle keşiri günlerin 3. günü e, bayram namazını kıldıktan 2. namazına kadar kurbanın kesilme vaktidir değerli kardeşim. Ebu Burda hadisi Nesai hadisi bu bir ev halkı için tek bir kurban yeter İbn-i Tirmizi'nin sahi olarak rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Bir eve bir kurban keserdik Ne zaman gösteriş arttı Aynı aileden birkaç kurban kesmeye başladılar Buradaki yasaklama gösterişten dolayı Ama istisna kesildiği rivayetlerde var Ama asla gösteriş kast edilmemeli değerli kardeşlerim bir ev için bir kurban yeterli diyor. Kurbana ortak katılım. Deve veya sığır olduğunda kurbanlık yedi hisse. Değerli kardeşlerim dokuz hissi olarak da bildiğimiz bir rivayet vardı ama Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve de sayı olarak gelen deve de yedi hisse, sığır da yedi hisse. Devenin beş yaşı doldurmuş olma şartı var. Sığırın ise 2 yaşı doldurmuş olma şartı var değerli kardeşlerim. Sığırın 2 yaşının doldurduğu ancak dişlerinden anlaşılır. Alttaki ön 2 dişi büyükse, şimdi düşünün 5 milimlik bir diş, ön orta 2 dişi 1,5 santim. Yani diğer dişlerin tam 2 katı olur. Hayvan, büyükbaş hayvan her sene bir diş değiştirir. 3 tane dişi büyümüşse 3 yaşına girmiş 4 tane dişi büyümüşse 4 yaşına girmiş 2 yaşı yani bu kapak açmış mı halk arasındaki yaygınlaşmış olan söz bu kapağın açma şartı yok ama iki kapak açmışsa 2 yaşı doldurdu anlamına geliyor kurban alırken de değerli kardeşlerim buna dikkat edilecek sığır 7 kişi deve 7 kişi sığırda 5 yaş şartı şey, Devede 5 yaş şartı sığırdaysa 2 yaşı doldurma. Koyun ve bu e, keçi e, sınıfındaysa i, yani cüz, cüzda dediğimiz 6 aylıkla 1 yaş arasındaki en makbul. Daha da hususu bir delilde e, diyor ki koyunun yani koçun anasının boyuna gelmişse kurban olur diyor. Hadisi Ebu Davut ve Müslim rivayet ediyorum. Kurban etini dağıtmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam normal hükümde kurban eti 3'e bölünür değerli kardeşlerim. Bir kısmı gelen misafirlere ikram edilir. Bir kısmı mis e dağıtılır. Bir kısmı çocuklara bırakılır. 3 kısma bölünür. Şu hadisle karıştırılıyor. Nesai ve Tirmizi de gelen bir hadisi şerifte biz diyor 3 günden fazla kurban etini tutmadık. Kestik dağıttık Sonraki sene diyor Demek ki bu ilk kurban kesiminde Çok fazla insan duyup kesmediğinden dolayı e, Üç gün içerisinde tüketilmiş Sonraki sene Çok kişi duyup kurban keser kesince Dağıtacak yer bulamamışlar Bunun üzerine Allah Resulü'ne gelerek Ne yapmaları gerektiğini sormuşlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak kavurun yiyin demiş. Yani üç kısma da bir kısmı dağıtılır, bir kısmı gelene ikram edilir, bir kısmı çocuklara ayrılır. Dağıtılacak kimse bulunamadığında e, kalan et kavurularak çocuklara da yedirilebilir. Ama özellikle de ikram etmeye gayret edilmeli değerli kardeşlerim. 11. E, başlık kurban sahibi kurbanını kendi kesmesi makbul. Kesemezse de e, vekaleten kestirip başında bulunması daha faziletli. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki Kurban sahibi zilhiccenin son 10 gününe girdiği Bakın değerli Aleyhisselam bu bilgiler fıkıh kitaplarında dağınık var. Ama tümünü bir araya getirdiğinde şu anlattıklarımız ortaya çıkıyor. Zilhiccenin son 10 günü girdiğinde Müslim ve Mesaide ve Tirmizi'de gelen hadiste, Tirmizi'ndeki hadiste yanlış tercüme var. Kurban kesmeye niyetlenen kişi Zilhicce'nin son 10 gününde kendisinin tüyünden ve tırnağından almamalı. Tirmizi'deki tercümede hayvanın tüylerinden almamalı demiş. Ama Müslim'deki rivayette ki doğru olan bu değerli kardeşlerim. Ben şimdi kurban keseceksem, Zilhicce'nin son 10 günü yani Ramazan şey Kurban Bayramını 10 gün kala tırnaklarımdan ve tüylerimden bir şey almıyorum. Hatta banyo etmesi, hamama gidilmesi e, caiz olduğu halde çok fazla sendeleyerek tüylerin dökülmemesine dikkat ederdi diyor sahabe. Kendi kesmesi ve kanı yere döküldüğü an diyor onun kendisi için ve ailesi için. Duwa ve bulunması değerli kardeşlerim. Kurban keserken değerli kardeşlerim iki rivayet geliyor aile ev halkı için keserken Bismillahi Allahumma min kewaleke takabbel minni bir ayette de duada da kurban keserken bilen kişi şu ayeti okuması zikrediliyor. Namazın, kurbanın, hayatım ve ölümün ancak alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Enam suresindeki bu ayette kurban kesme duasıdır. Yine bunu da bilmiyorsa Bismillah vallahu ekber deyip tekbir getirerek kesebilir. Demek ki en halkı için kesiyorsa bu benim ailemin ve ümmetin kesemeyenleri içindir. Bismillahih Allahummetekabbel minni eğer kendisi için kesiyorsa Bismillahi Allahu Ekber der Tekbir getirir keser Bu duayı biliyorsa Bu namazın, kurbanın, hayatın ve ölümün Alemlerin Rabbi olan Allah için Bunu okur Kurban kesme duası da bu Değerli kardeşlerim Şimdi farklı farklı sorular Diyor ki hocam biz 5 kişiyiz Birisi namaz kılmıyor Bununla şey olunur mu Ortak olunur mu diyor Değerli kardeşlerim, ilim ehlinden bazıları kitap ehlinin kestiğini helal kılan şey onun Allah'ın ismini anmış olması. Ortaklar iman ehliyle kesmek çok daha takva, çünkü müşterek paylaşılan ortak olunan bir şey vardır. Çok daha takvadır, Daha az tereddüte sebep olur. Hak geçildiğinde daha rahat helallaşılabilir. Ama takva ehli olmayan biriyle de Müslüman olma şartı, kelime-i şehadet getirme şartıyla kesilebilir ama onunla sorun yaşandığında helallaşması daha zor değerli kardeşlerim. Kurban hakkında e, konuşabileceğiniz şeyler bunlar değerli kardeşlerim. 14 tane başlık olarak, muhtasar olarak zikrettim. Bu konuda anlaşılmayan, sorulması gereken şeyler varsa tekrar sorulabilir. Kurbanımızı kendisi kesemiyorsak namaz kılmayan birisine kestirebilir miyiz? Az önce soruyu duydun mu? Kesme olayı. Onu kesmesi sadece. Ortak değil de kesme ol. Kasap olarak. Şimdi ee, şimdi bunun sadece kelime-i şehadet getirme, Müslüman olma artı Allah'ın ismi anma şartı var. Bu şartı yerine getiren birisi ise kurbanını kestirebilirsin. Namaz durmuyorsa değil bir de şu e, var değerli kardeşlerim. E, kestirebilir miyiz derken kasap aklıma geldi. Ebu Davut'ta da şöyle bir rivayet var. Kez, sizin kurbanınızı kestirdiğiniz kasaba kurbanınızdan, heyvelerinden, etinden ve derisinden vermeyin diyor. Yani sakat atını, etini ve derisini ücret olarak vermeyin. Değerli kardeşlerim kestirdiğiniz hayvanı kasaba kestiriyorsanız Kasaba ücret olarak hayvandan hiçbir parça vermeyin. Allah Resulü bunu haram diyor. Bak haram hükmünde. Sadece sonradan ücret takdim edin ona. Buyur Bedir. Hamşiden kurban olur mu? <gülüyor> kurban konusunda da değerli kardeşlerim sakın istiaze etmeyin şu horozdan kurban olur, şu tavuktan kurban olur Allah göstermesin bunlar dinde istiaze alaya girer bunun hükmü çok tehlikeli <gülüyor> çünkü Rabbim haç süresi 33 ile 37'de nişane diyor bak bu nişane tefsirine bakıldığında kesin nişan yani nişan vurulmuş ee, ve onun diyor nişane olduğunu belirten mesela 4 gün kala 5 gün kala 10 gün kala kurbanınızı aldığınızda kurdele bağlayabilirsiniz. Tırnaklarına ve boynuzlarına misk sürebilirsiniz. Çok uzun zaman oldu. Aslında kurban seçiminden kesme anı, kesilme şekli, kurbanlık hayvana davranışlardan bahsedecektik ama asıl olanlardan bahsettik. Çok uzun oldu. Buyur Bedri. Soru. Soracağım abi. So. Bir bakayım bu nedir abi? <gülüyor> Allah bilir. Şimdi kurban alırken bu pazarlık üslünde bir canlı bir baskın diye pazarlık yapıyor. Biliyor yok işte etini keselim et olarak tartalım et olarak işte 15 lira canlı olursa 10 lira. Bunların hangisi gerçek abi? Şimdi benim bildiğim şöyle bir. Pazarlık edip canlı olarak alıyorsun. İki diyor ki bunun canlı kilosu 10 milyon diyor. Canlı kilosu 10 milyon. Veya 9 milyon veya 11 milyon. Senin pazarlığına kalmış. Bak bu şekil bir pazarlık caiz olur. Arkadaş bu canlı olarak kilosu 10 milyon. Basküle çıkarıyorsun. Canlı ne geldi? Bir ton bir milyar. 10 milyar. Bu caiz. Neden caiz. Fiyatı iyi tespit etmiş oldum. Yani kimse kimseyi aldatmadı. <gülüyor> İki, kardeşim maskül maskül yok. Bana bu hayvan 5 bin liraya yarar. O da 6 bin liraya veririm. Bu pazarlıkta caiz. <gülüyor> Arkadaş kesilir. Bunun et fiyatı 22 milyon. Bak yine bir pazarlık var. Kesilir, içi boşaltılır, tartılır. 22 milyondan fiyatını veririm. Bunda da bir pazarlık var. Bu da caiz. Bazıları yok kurbandır. Tabii ki kurbandır ve iyi pazarlık edeceğim. Bak şeytan böyle de kandırır. Ya kurbandır fazla pazarlığa değmez. Niye pazarlığa değmez? Ben daha iyisini alıp daha çok et dağıtmak, daha çok et, e, misafirlerime ikram etmek istiyorum. Bu üç şekilde şeyde caizdir. Evet Nursel. Abi şimdi mesela son gün tıraş falan hiçbir şey olmayacak mı yani? Kesme niyetinde olan. Mesela ailede kim kesiyor? Ben. Hatta İbn-i tayyip diyor ki ailenin bütün fertleri ama hadiste gelen kesme niyetinde olan. Evet, Müslim'de geliyor hadis. Şimdi Burad abi mesela beni vekil Tayyip'i ise Burad abi yapacak değil mi? 7 kişi ise 7 hissede kesmeyecek. Kesen değil, kesmeye niyetlene. Yani ben bu sene kurban keseceğim. Kesmişse de kurbanına bir zarar vermiyor. Ama daha faziletli olan Allah Resulü'nün sünnetine daha uygun olan zilhiccenin son 10 gününde yani kurbana 10 gün kalan kişi kendisi saçından, bıyığından koltuğundan, tırnağından bir şey almaması gerektiğini söylüyor. Ama emir ve farz değil. Kurbana da zarar vermiyor ama Allah Resulü'nün sünnetine daha uygun olan bu. Evet Mehmet. Cevam oldu. Peki. Buyur bu Kur'an kurslarında ücret olarak vermiyoruz ya hayvanın. Caiz değil. Kur'an kursları, Kur kursları şöyle kesiyor Senin kurbanını kesiyor Ücret almıyor Ücret olarak derisini sakatatını içini ve kellesini bırakıyorsun Caiz değil Sahil Buhari'de asla ücret vermeyin diyor Ekstradan ücret ver Tamam Kur'an kursu kesebilir Sen onları hediye de edebilirsin Bak şimdi şu yanlış anlaşılmasın Ben kasaba kestirdim Ayrıca ücretini verdim Bunları da hediye ediyorum diyebilirsin Bu ayrı ama al kesmenin karşılığında e, bunu say ücrete diye bunu diyemezsin, yapamazsın. Evet İsmail. Şimdi bu bu kesimlerde Evet duyuyor musun? büyük şirketlerin kesim yaptığı zaman hep olarak bunu ama hep seviyor ama geri kanını kasalarına yüze bırakıyor. Sakatatı ve hadisi tekrar nakledeyim. Şimdi ve büyük şirketler yapıyor Kestirdiğiniz kasaba Heh. ücret olarak etinden, heyvelerinden ve derisinden vermeyin. Ay siz vermiyorsunuz. Siz kesildiğiniz yerden onlar veriyorsunuz. O alıyor işte. Ama siz ne diye bırakıyorsunuz büyük marketlere? Anı bilmeyen abi aldı? Hediye bırakacağım. O da satıyor. Yani koskoca metroya hediye bırakacağım ben benim hayvanım. <gülüyor> İsmail bunu bilahare konuşuruz. Ama verilmemeli. Şimdi bak şöyle bir soru geliyor. Deri toplanıp toplanmama mevzusunda. Diyor ki arkadaş... Biz şurayı tam tespit edemedik. Şimdi ben derimi ücret olarak vermiyorum. Ama ben birine hediye edersem o satarsa bunda bir sakınca var mı? İlim sakınca görmüyor bunda. Çünkü ben hediye ettim alan adam ne yaparsa yapsın onun sorunu deniliyor. O da satıyor sattığında biliyorsun. Tamam Bilgin abi, albedin ya şimdi hayvanı kesildikten sonra tartılıyor, ondan sonra tartılacak. İlla öyle değil. O da bir pazarlık şekli. Ama o zaman sen de hayvanı almadan kesilmiş oluyor. Satın almadan kesilmiş Yok yok, kurban için kesildiğinde tartıyor. Onun gün orada kesiyor, ah, kendi kesim arasında kesiyor bu tür satanlar. Bayram namazından sonra kurban kesme vaktinde kesiyor. İçini boşaltıyor, şeyini tartıyor. Ya yani bu bir pazarlık evet. şekli. Ama sen hayvanı satın almamışsın, kesiliyor. Ondan sonra satın almış oluyorsun. Böyle olmuyor. Hayır, veresiye geçici bir süre için veresiye almış oluyorsun. Pazarlığını yaptın. Bu hayvanın et olarak 22 milyon. Evet. Geçen gün bir arkadaşımız e, bu tür bir mevzuyu sordu bir ilim eğerli kardeşimize. Dedi ki tabii ki herkes daha ucuz almaya gayret eder dedi. Yani e, bunda bir sakınca görülmedi. Hocam e, mesela toplu kesme yerlerde ben hayvanın ücretini ödemişim. Kestiren yerlerde e, kazanlar var. Orada kavurma yapılıyor. Kestiren müşterilerle kestiren insanlar Oradaki kazaklara tavrını yiyeyim ve e, gelecekte arkadaşlar. Tamam bu hediye oluyor. Ücret olabilir. Bu hediye oluyor. Ücret yok bunda. Ee, Abdülmecit sen aldın mı cevabı? Abi, abi ben ne açayım? Vekilin olayım mı diye? Mesaj gönderin. Vekilin olayım mı diye böyle bir şey soruyor. Vekil? Vekilin olayım mı diye bir şey soru soru. Üç kere beş. Ha Kestirme anında e, sen bunu vekil misin, vekilim, vekil misin böyle bir uygulama yok. Bol bol tekbir getirme var. Teşri günlerinde ve kurban keserken, kurban bayramı günü Allah Resulü yıl içinde getirmediği kadar çok fazla tekbir getirirdi. Kurban kesilme anında, birinci günü ve teşri günlerinde bol bol tekbir getirdi. Vekil misin, aldın mı, tamam mı böyle bir uygulama yok sünnette. Hayvan alırken de büyükbaş hayvan, kuyruğunun yan tarafını böyle sıkın, vıcık vıcık eliniz kayıyorsa yağlı hayvandır. Elinizin içine eti geliyorsa yağsız hayvandır. Keserken de Allah Resulü iki damar var diyor. Hayvana meşaket vermeyin. Birisi kan damarı, birisi nefes damarı. Ee, i̇nsanlar kan damarıyla nefes damarını aynı anda kesiyorlar. Hayvan nefis alma, nefes alıp vermekte zorlandığı için kanı zor atıyor. Bu sefer etinde hem kan kalıyor hem de hayvanın ölümü gecikiyor. Önce kan damarı kesilir hayvanın. Nefes damarıyla havayı alıp tekrar üfler. O üflüyor ya çabuk kanını atar. Hem eti kansız olur kan kalmaz hem de hayvanın ölümü daha kolay olur. İlla namaza has değil Allah Resulü bayramda. Ha o bayram namazını mutakiben evet getirilebilir. Ee, Sade bayram ve namazlarda değil bütün gün bayram ve teşri günlerinde Allah Resulü bol bol tekbir getirirdi.